Hücurat Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Allah'ın ve elçisinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Şüphesiz ki Allah duyandır, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle konuştuğunuz gibi ona karşı yüksek sesle konuşmayın. Yoksa farkına varmadan yaptıklarınız boşa gider. Şüphesiz ki Allah'ın elçisinin yanında Seslerini kısanlar Kalplerini Allah'ın takva ile imtihan ettiği Yani arındırdığı kişilerdir Onlar için bağışlanma Ve büyük bir ödül vardır Sana odaların arkasından Bağırarak seslenenlerin çoğu Akıl etmezler Sen onların yanına çıkıncaya kadar Sabretselerdi Elbette kendileri için daha hayırlı olurdu Allah çok bağışlayıcıdır Çok merhametlidir Ey iman edenler Yoldan çıkmış biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Bilin ki içinizde Allah'ın elçisi vardır. O birçok işte size uysaydı elbette sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize süslemiş, inkarı yoldan çıkmayı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. Asıl doğru yoldakiler, işte bunlardır. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak böyledir. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Savaştan vazgeçip dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve adil davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler sadece kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki alay edilen kadınlar alay eden kadınlardan daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın, aşağılamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın İmandan sonra yoldan çıkmak anlamındaki kelime ne kötü bir isimdir Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir Ey iman edenler zandan çok kaçının Şüphesiz ki zannın bir kısmı günahtır Birbirinizin kusurunu araştırmayın Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? Allah'a karşı takvalı, duyarlı olun. Şüphesiz ki Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok merhametlidir. Ey insanlar! Şüphesiz ki biz sizi bir erkekle bir dişiden, yani iki hücre türünden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi toplumlara ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki Allah katında en değerli olanınız, en çok takvalı olanınızdır. Şüphesiz ki Allah bilendir, haberdardır. Göçebe Araplar, iman ettik dediler. De ki, siz henüz iman etmediniz ama teslim olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize yerleşmedi. Allah'a ve elçisine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Gerçek müminler ancak Allah'a ve elçisine iman eden... Sonrasında şüphe duymayan, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, yani fedakarlık yapanlardır. İşte inancında doğru olanlar sadece bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bilmekteyken siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah her şeyi bilendir. Onlar Müslüman olmalarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Doğruysanız bilin ki size imanı gösterdiği için aslında Allah size iyilikte bulunmaktadır. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını yani bilinemeyenini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.